Allah bizi kendi esmasıyla güzel yapanlardan eylesin. Öncelikle salatü selam Allah'ın Nebisinin, Resul'un üzerine olsun. Resul-i ehli ehlibeytinin ve ashabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendim üzerinize hoş geldiniz, Allah razı olsun. Efendim, nasılsınız efendim? Siz nasılsınız? Allah efendim. efendim evvela Almanya Hamburg'dan Nafiye Akın. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selavat ve selam resulüm ehlî beytin ve sizin üzerinize olsun. Sorun bir mürşid, bir mürid, iki mürşid'e bağlı olabilir mi? Ya da iki mürşidin dersini de yapabilir mi? Karisimizin ikinci sorusu da var efendim. İnşallah sorarsın. Audo billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü selam aleyke ya seyidil evvelin ve'l akhirin ve ila cemil enbiya'i ve'l mursalin ve ila cemil el evliyai. Elhamdülillahi rabbil alamin. Evet, bir derviş iki mürşidin dersini çekebilir mi? tabi olabilir mi? Öncelikle mürşidin bir tane olması gerekir. Bunun bir sebebi vardır. Manevi olarak biriyle yolculuk yapıyorsa onun gönlünün de onunla beraber olması gerekir. Gönlünün beraber olması gerekir ki yolculuğu onunla beraber yapsın, onu kendine örnek alsın. İki kişiyi bir anda e, önüne alıp beraber yürüyemez. Beraber tabi olamaz, yolu beraber yürüyemez. Onun için mürşidin bir tane olması gerekir ama iki mürşidin dersini çekmekte herhangi bir sorun olmaz. Bir de tabi olmuştur, ötekiyle beraber de aynı şekilde kazanmıştır. Ama tabi olurken bir mürşidikam bile tabi olmak gerekiyor. Onu kendine örnek almak gerekiyor. Kıyamet günü çünkü onunla beraber olacak. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Kıyamet günü her cemaati, ümmeti, milleti, topluluğu önderiyle, imamıyla beraber huzura alırız. Dolayısıyla onların hesabını beraber görür. Öndere ne varsa aynı şekilde o tabi olanlara da, onu imam olarak, önder olarak kabul edenlere de o vardır. Çünkü beraber kazanmışlardır. Hepsi aynı şeyi yapmaya çalışmıştır. Hepsinin gayesi, niyeti aynı olmuştur. Onun için beraber kazanmışlardır. Buna beraber bu sadece ben tabi oldum demekle tabi olunmuyor. Manevi olarak beraber yolculuğun yapılması gerekir. Mürşidin onu kabul etmesi gerekir. Bununla beraber onu gönlüne alması gerekir. Bir ananın kendi çocuğunu zahiri olarak besleyip büyüttüğü gibi manevi olarak onu besleyip büyütmesi gerekir. Manevi olarak onun gıdasını, gönül gıdasını vermesi gerekir. Evet, onu büyütürken, olgunlaştırırken, Allah'a taşırken, o sorumluluğu taşıması gerekir. Eğer derviş tabi olursa, o sorumluluğunu ona teslim etmiş olur çünkü. Yoksa sadece ee, öyle ben gittim tabi oldum demekle zaten tabi olunmuş olmuyor. Ama e, hangi zikri çekerse çeksin, onun sevabını alır. Sevabi almak başka bir şeydir. Tabi olup beraber yürümek, Allah'a dost olmak için, yakın olmak için beraber yürümek, tabi olmak başka bir şeydir. Onun için Müşid-i e, ancak bir tane olur tabi olurken. Ama İkisinin de dersini çekebilir, zikrini yapabilir. Bununla beraber e, gönül itibariyle, gönül kiminle beraber e, yürüyorsa, kimden istifade edebiliyorsa, e, kardeşlerimiz için de aynı şeyi söylüyoruz, kesinlikle yeri orasıdır diyoruz. Herkese lazım olan, gerekli olan Allah'tır. Eğer bize lazım olan, gerekli olan Allah ise bu durumda bizim kendi gönlümüze bakmamız gerekir. Evet, Nasıl kazanabiliyorsak, kiminle beraber kazanabiliyorsak, kiminle beraber gönlümüz Allah'a yaklaşıyorsa, kiminle marifetullahı kazanıyorsak, Rabbimizi tanıyorsak, Rabbimizin yakınlığını, sevgisini kazanıyorsak, yerimiz zaten orasıdır. İstesek de istemesek de oradayız. Yerimiz orası olmuş olur. İnşallah e, bu şekilde anlaşılmış oldu. Evet. ikinci sorusu kardeşimizin Dua ederken Rabbimin nur cemalini istemem günah mı? Rabbimin nur cemalini cemalini görmeyi sadece nebiler ve resuller ile Allah dostlarının hak ettiği mi bizim hak etmediğimiz mi? Dua yanlış olduğu söyleniyor. Birliği istiyorum. Allah'a emanet olun. Saygılarımla demiş efendim. Allah razı olsun. Böyle bir dua iş yanlış olur mu? Böyle bir dua olmazsa yanlış olmuş olur. Evet. Nebilere, Resullere özel bir şey değildir. Nebilere, Resullere her ne varsa ümmete de o vardır. Onların ümmetine de o vardır. Neden tabi oluyoruz? Allah ayet-i öyle buyurdu. De ki, Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı mahfilet etsin. Eğer Nebilere, Resullere Allah'ın cemali varsa, tecellisi varsa, dostluğu varsa, ona tabi olanların da aynı şekilde o nimeti kazanabilmesi gerekir. Yoksa haşa, e, sanki Allah birilerine torpil yapmış gibi zannetmek yanlış bir şeydir. Veliler kimlerdir? Müminler Allah'ın velisidir buyurdu. Allah müminlerin velisidir buyurdu. Eğer biri Allah'a imar etmişse genel manadaki velayeti aldı demektir. Evet. Mümin kimdir? Allah'ı her şeyden çok, canından çok sever. Eğer biri Allah'ı her şeyden çok, canından çok seviyorsa o genel manada imar etmiştir, mümindir ve velidir. Bundan sonra o Müşid-i beraber yaptığı özel yolculukla beraber özel manadaki velayeti de kazanmış olur. Bu kapı bütün insanlara, bütün insanlığa aşıktır. Allah'ın zaten davet ettiği orasıdır. Kamil manada Allah'a abd olmaktır, veli. Kim Kamil manada Allah'a abd olursa, kul olursa o velidir. Kim Kamil manada Fatiha'yı okursa, iman ederse, bunu tadar ve yaşarsa, o velidir, velayeti kazanmıştır, yolculuğunu yapıp tamamlamıştır. Velayet iman meselesidir, aşk muhabbet meselesidir, Rabbini ciddiye alma meselesidir. Buna beraber bütün kullara velayet kapısı açıktır ve Allah bütün kullarını dostluğuna, velayete, mümin olmaya davet ediyor. Muhlis olmaya, ihlas sahibi olmaya davet ediyor. Mütaki olmaya davet ediyor. Mü'min zaten bu. Mü'mindir, ihlas sahibidir. Allah'a teslim olmuştur. Tahva sahibidir. Rabbini ciddiye alıyor. Hayatını yaşarken Allah'ın rızasını gözeterek yaşıyor. Seven, sevdiğinin sevgisini ister. Allah'ın sevgisini, kendisini sevmesi için çabasını, gayretini sarf ediyor. Bu zaten bu velidir. Evet. Buna beraber veliye Allah'ın Kardeşimizin söylediği gibi nur cemalının tecellisi vardır, şadeti vardır. Bunu istemek değil, istememek yanlıştır. İsteyemiyorsa sevmedi, sevmemiş, iman etmemiş, bunu tatmamış demektir. Eğer biri Rabbini isteyemiyorsa ona iman etmiş demek bile doğru değildir. O sadece kendi nefsini sevmiştir, nefsi için cenneti istiyor. Oysaki Allah ne buyurdu ayet kelimesi de? Kıyamet günü o gün Allah'ın huzuruna geldiğinizde Allah'ın rızasını gözeterek yaptığınız işlerden başka hiçbir işiniz şükrana layık değildir buyurdu. Teşekküre layık değildir. Yani Allah için bir şey yapmışsan, rızasını, sevgisini, yakınlığını, dostluğunu, cemalini gözeterek bir şey yapmışsan işte bu şükrana layıktır. Neden? Çünkü bu onun içindir. Bu yaratılışın gayesidir. Öteki, öteki kendi nefsin için istiyorsun. Kendi nefsin için istediklerin seni Allah'a yakın yapmaz. Allah için yaptıkların seni Allah'a yakın yapar, dost yapar, cemalini müşahede ettirir, marifetullahı kazandırır. Ee, evet bu doğru bir talep, doğru bir istekti. Bunun dışında eğer böyle bir istek, böyle bir talep yoksa imanı takmamış demektir, anlamamış demektir. Allah'ın kendisi üzerindeki muradını anlamamış demektir. Evet. Kardeşimiz de böyle söyleyenlere bunu izah eder inşallah. Evet. Efendim, ismini vermemiş izleyicimiz. selamünaleyküm Canım efendim. Selam. işki kullanan 42 yaşında büyük erkek kardeşim Mustafa iki gündür oruç tutuyor. Bir de 33 yaşında ehsan var. İkisinin bu huylarını Allah hatırı için peygamberimin bir ahlakıyla verin. Ruhaniyetiniz bir kucaklasa, kalbine manada bir bakış atsanız, tamam şeytanları yanar. Şeytan ve sese veriyor. İhsan, intihar girişiminde bulundu. Kendini değersiz hissediyor. Öldürmek istemiş, yapamamış. Abla olarak onlara Allah'ımı sevdiremediğim için kendimi suçlu hissediyorum demiş efendim. Evet. Buradaki en önemli bölüm, kendini değersiz hissediyor. Kendini insan neden değersiz hisseder? Eğer kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görürse, o zaman insan zaten değerini kaybetmiştir. Etten, kemikten ibaret bir varlık olarak gördüğünden dolayı, kendini elbette ki değersiz hisseder. Eğer bir de değer verdiği, kendisiyle değer kazandığı, kazandığını zannettiği mevkisi, makamı, mali, mülkü e, yoksa, ya da insanlar kendisine kıymetle yer vermiyorsa kendini değersiz hisseder. Ama eğer biri Allah'a iman etmişse, Allah'ın kendisine kendisinden hayat verdiğini, varlık verdiğini, sıfatlarını ihsan ettiğini, zatıyla sıfatıyla tecelli edip yarattığını, Allah'ın kendisi üzerinde bir muradi olduğunu, Allah'ın her anda kendisiyle beraber olduğunu, her anda kendisine bir muamelede bulunduğunu, kazansın diye, Hazreti insan olsun diye muamelede bulunduğunu bilirse, kıymetini, değerini, şerefini, gücünü, kuvvetini, varlığını, Allah'tan aldığını bilir ve bunu tadarsa, hiç kendini değersiz hissedebilir mi? Bilir ki, eğer kendini değersiz hissederse, onun bu tavrı, bu düşüncesi Allah'a gider. Mümin böyledir. Mümin her şeyle Allah ile beraberdir. Bununla beraber kendisine muamele ederken Allah'ın e, ait kelimede buyurduğu gibi kendi kendinizi yermeyin buyurdu. Kendi kendinizi kınamayın. Allah kulun kendisini kınamasını bile kabul etmez. Çünkü kendini kınarsan bu durumda Allah'a karşı edebe aykırı söz söylemiş, hareket etmiş, düşünmüş olursun. Kendini kınamıyorsun, günahını, yanlışını kınıyorsun. Bu başka bir şeydir. Kendini kıramak başka bir şeydir. Kendi kendini levmetmek başka bir şeydir. Onun için kendimizi kıymetli, değerli bilmek için gerçek manada iman etmek lazım. Kendimizi Allah ile beraber bilmemiz lazım. Allah'ın her anda bize kıymet verdiğini, değer verdiğini, şeref verdiğini, bize muamelede bulunduğunu, Hazreti İnsan olmamız için bize yardım ettiğini, imtihana tabi tuttuğunu bir an bile unutmamamız lazım ki kıymetimizi, değerimizi, şerefimizi Allah'tan bilmiş olalım. Bunu anlayıp, bunu tatmış olalım. Böyle biri, mesela bir peygamber geldiğinde tek başınadır. Ama bütün Dünyaya, insanlara, şeytanlara karşı dik durur. Rabbim Allah'tır der. Allah'tan başka ilah yoktur der. Herkes kendisine saldırsa bile o en ufak bir sarsıntı yaşamaz. Neden? Allah ile beraberdir ondan. Allah'ın kendisine yardım ettiğini biliyor. Bununla beraber mutlaka Allah'ın galip geleceğini, kendisinin Allah ile beraber galip geleceğini bilir ondan ne nefse, ne şeytana, ne de insanlara hiçbir şekilde taviz vermez asla onların karşısında boyun bükmez ve eğilmez Kendisinin Allah katındaki kıymetini, degerini, şerefini bilir ve bu şerefi o bütün insanlara taşımaya çalışır ikram etmeye Rableriyle tanıştırmak için de, çaba gayret sarf ederken hiçbir şekilde boyun bükmez ee, ümitsizliğe kapılmaz kıymetli, değerli, şerefli olduğunu da bilir. Kim ne derse desin, nasıl baharsa baksın o bunu biliyor. Önce insanın kendini e, peygambere tabi olduğundan dolayı bir peygamber tavırı göstererek bunu tabip, yaşayıp bunu üzerinde göstermesi gerekir. Yoksa iman etmemişse bütün insanlar ona kıymetli değer verse de o bilir ki bu fanidir. Ruh bilir ki bu insanların gösterdiği, bu kıymet, değer, şeref, bu yakınlık fanidir, geçicidir. Ee, onu kabul edemez. Dolayısıyla onunla mutmain olmaz. Allah'ın beka verdiği, ebedi kıldığı ruh, hiç fani olan şeylerle mutmain olur mu? Mutmain olmaz. Ne yaparsak yapalım, mutmain olmaz. Sadece kendi kendimizi kandırıp, üstünü örtmüş olabiliriz. Evet onun için e, inşallah e, o da öyle muamele eder. E, kardeşlerine öyle e, anlatmaya çalışır, öğretmeye çalışır. Eğer şimdiye kadar yardım edemediysek inşallah buradan sonra yardım edeceğiz. Rabbimizi anlatacağız. Rabbimize olan e, yakınlığını anlatacağız. Kendisini, Rabbini tanıması için öğretmeye çalışacağız. Yani göreceğiz ki her şey değişir. E, manevi olarak da elbette ki hepimiz hep beraber birbirimize destek oluyor, Yardımcı oluyoruz inşallah. Evet. Efendim Recep isimli bir izleyicimiz. Selamünaleyküm Aleyküm efendim. Aleyküm selam. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Amin. Rabbim bizleri sizden ayırmasın. Bizleri bir ve beraber eylesin inşallah. Amin. Efendim, basiretli olmanın sırları nelerdir? Hayırlı akşamlar Deniz. Evet. Basiretli olabilmek için, basiret sahibi olabilmek için önce e, ferasete sahip olmak lazım. Önce iman etmek lazım. Sonra o imanla beraber ferasete sahip olmak lazım. Ferasetle e, baktığından dolayı onun basiret sahibi olmak için Duası olmuş olur bu ferasetle bakmak. Basireti sonra Allah ihsan eder, ikram eder. Basiret görmek demektir. Görme sahibi olmak demektir. Hakkı görmek, hakikati görmek, perdenin arkasını görmek. Eğer ferasete sahip olursa, feraset Allah'ın nuruyla bakmaktır. Evet öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. Müminin ferasetine karşı takva sahibi olun. Yani ferasetini ciddiye alın. Bakışını ciddiye alın. Söylediğini ciddiye alın. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakıyor. Yoksa e, ferasetinden sakının ya da korkun değil. Onu ciddiye alın. Eğer biri Allah'ın nuruyla bakıyorsa bu durumda Allah'ın vahyiyle bakar. Allah'ın gör dediği yerden görür. Bak dediği yerden bakar. Dolayısıyla Allah'ın gör dediğini görmüş olur. Anla dediğini anlamış olur. Bunun için de Allah'ın ile bakması gerekir. Allah'ın Resulüyle bakması gerekir. Allah ile bakması gerekir. Allah'ın Resulüyle bakarken nasıl bakar? Herhangi bir durum karşısında, herhangi bir olay, mesele karşısında ne yapması gerektiğini anlamak için acaba böyle bir durumda Resulullah Efendimiz olsaydı nasıl yapardı? Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğinde Resulullah Efendimiz nasıl yapmıştı? Dediğinde Resulullah Efendimiz de bakmış olur. Acaba Rabbim benden nasıl istiyor? Nasıl yapmamı istiyor? Nasıl yapsam Rabbim bunu sever? Nasıl yapsam Rabbimin rızasını, sevgisini kazanırım? deyip bakarsa bu durumda Allah ile bakmış olur. Allah ile anlamış olur. Dolayısıyla yaptığını da Allah ile yapmış olur. Allah ile beraber olmuş olur. Allah evet öyle buyururdu ayet-i kerimede. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah sizinle beraberdir. Mesele bir de bizim O'nunla beraber olmamızdır. Biz de O'nun hesabını yapıp O'nunla beraber olmaya çalıştığımızda O beraberliği Allah'ın yakınlığını, beraberliğini bütün şiddetiyle tadarız. O zaman, nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir ayetine iman etmiş oluruz. O bilgimiz, ilmimiz imana dönüşmüş olur bizde. Eğer Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışırsak, bu sefer o ayet bizde amele dönüşmüş oldu. Böyle olmadıkça, Ayetler bizde imana dönüşmez, amele dönüşmez. Sadece bir bilgi olarak bizde kalır. Gaye de budur. Müşri Kamil'e tabi olmaktan gaye de budur. Evet, Allah'ın ayetleri bizde imana dönüşsün, Allah'ın Resulü bizde dirilsin. Allah zatıyla, sıfatıyla bizde tecelli etsin diyedir. Yoksa sadece kuru bir bilgiden ibaret kalmış olur. Kuru bilgi yüktür. Bununla beraber bize sorumluluk yüklemiş olur. Eğer o sorumluluğu yerine getirmemiş olursak bundan sorumlu tutuluruz ki Allah kulum sen böyle, benim böyle söylediğimi bildin. Hatta bunu okudun, bunu söyledin. Neden iman etmedin? Benim beraber olduğumu biliyorsun. ilim olarak. Ama neden buna iman etmeye çalışmadın? Bu beraberliği tatmaya, yaşamaya çalışmadın?" dese ne cevap veririz? Bilmiyordum mi diyeceğiz. Biliyordun. Biliyordun ve bu ayetin sende imana dönüşmediğini de biliyordun. İmana dönüşseydi senin harun böyle olmazdı. Bunu tadardı. Bu hesabı yapardı. Evet bunun için ferasetle bakmak gerekir. Bu ferasetle, bu şekilde baktığımızda, Allah'ın nuruyla baktığımızda bu sefer Evet. Basiretimiz açılır. Allah o basireti zaten ihsan etmiştir. ikram etmiştir. Nasıl baş gözümüz varsa, kalp gözümüz de vardır. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, başlardaki göz kör olmaz. Kalplerdeki göz kör olur. Onların gözleri var, görmezler. Kulakları var, işitmezler. kalpleri var, fehmetmezler dedi. Mesele o manevi Halk yüzünü, basireti çalıştırmaktır. Kalp kulağını çalıştırmaktır. O gönlünü çalıştırmaktır. Onunla anlamaktır. Onunla anlayabilmek için de mutlaka ona vahyun nuru gerekir. Peygamberin hali gerekir. Allah ile beraberlik gerekir. O zaman kul, e, Kudsi Hadis'te buyurduğu gibi, kulum kendisine farz kıldığı, kıldığım e, ibadetler de, farz kıldıklarım da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 Allah ile beraberdir. Allah ile görüyor çünkü. Basiret bu. Allah'ın kendisine nefetiği ruhuyla görür. Allah'ın nuruyla görüyor çünkü. Evet, Basiret sahibi olabilmek için de bu insandaki özelliktir. Bütün insanlarda olan özelliktir. Biri bir müşid-i tabi olduğunda, müşid-i Kamil dışarıdan ona bir şey vermiyor. Ondaki hazineyi ona teslim ediyor. Kendisindeki güzelliği nasıl kullanması gerektiğini ona öğretiyor. Onun üzerindeki perdeyi kaldırıyor. Ona onu talim ettiriyor. Kendisiyle beraber olmayı talim ettiriyor. Kendisiyle beraber ediyor. Kendisiyle beraber olunca, kendisiyle beraber olan Allah ile beraber olur. Yolculuğu kendinden kendine yapar çünkü. Başka bir yere gitmiyor. Evet, basiret için bu yolculuk da gerekir, feraset için gene bu yolculuk gerekir. Herhangi bir şeyi öğrenmek istiyorsak, anlamak istiyorsak, yaşamak istiyorsak en güzel onu öğrenen, bilen birinden, yaşayan birinden öğrenmemiz gerekir ki öğrenmiş olalım. Yoksa bilmeyen biriyle beraber olursa kendisi bilmiyor, bize nasıl öğretecek, kendisi onu tatmamış, bize nasıl tattıracak. Kendisi Allah ile beraber olmamış, Allah'a vasılı olmamış, Allah ile bakamıyor, Resul ile bakamıyor, Allah'ın vahyi ile bakamıyor. O bize nasıl bunu öğretir? Gidiyorsun mesela hikaye anlatıyor. Cennet güzeldir diyor. Onu bilmeyen mi var? Bana başka bir şey anlat. Bana beni anlat. Bana Rabbimi anlat. Bana Rabbimi nasıl bulacağımı anlat. Onunla nasıl beraber olacağımı anlat. O'nun beni nasıl seveceğini, benim O'nu nasıl seveceğimi anlat. Bana O'nu öğret. Öğret yetmez. Bana O'nu talim ettir. Bunu istiyorum. Karşılığında ne gerekirse yaparım. Deyip bunu istememiz gerekir. Evet. Allah hepimize o feraseti, o basireti ihsan eder, ikram eder inşallah. Elbette ki bunun için bir çaba gayret gerekiyor. Çaba gayret sarf eden mutlaka kazanır. Allah bizi o kazanan kullarından eylesin inşallah. Amin. Kendi kendini kazanan, kendisindeki Allah'ın ikram ettiği o güzellikleri kazanan kullarından eylesin inşallah. Amin. Evet. Efendim, Denizli'den bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. Yakıtı insanlar ve taşlar olan <gülüyor> ateşinden sakınınız ayetindeki taşlar neyi ifade eder? Allah bir kelimeyi kullanırsa mutlaka o kelimenin bir hikmeti vardır. Öncelikle ayetleri okurken önce zahiri manasına göre anlarız. Nasıl anlarız? Mesela bu e, ayeti zahiri manasına göre Cenne, e, cehennemde insanlar vardır, bir de taşlar vardır. Mesela bunu anlatsak nasıl anlarız? Örneğin, mesela bir yanar, yanar da patlaması olduğunda, evet en azından. E, seyretmişiz o e, televizyonlar mesela taşlar cayır cayır yanıyor taşlar lav olup akıyor eriyen yanan taşlardır sadece kömür değil normal taşlarda toprakta e, yanıyor e, su gibi akmaya başlıyor nehir gibi o yanan taşlar toprak her önüne ne geliyorsa onu yakıp içine alıp akıyor. Zahiri olarak önce cehennemi böyle tasavvur etmemiz gerekir, böyle anlamamız gerekir. Bir e, örneğin olması gerekir ki anlayalım. Bir yanardağdan bunu rahatlıkla anladık. Bir de manevi olarak mutlaka Allah bir şey anlatıyor. Yakıtı taşlar ve insanlar. Yakıtı, evet, Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, insanın kalbi katilaçtı, taş gibi hatta taştan daha katı. Bu durumda cehenneme giden insanlar taş kalplidir demektir. Kalbi taş gibi olanlar demektir. Kalbi taşlaşmış olanlardır. Evet. İnsanın kalbi katılaştı, taş gibi, hatta taştan daha katı. Çünkü taşların taşlardan öylesi var ki yarılır içinden e, su fışkırır, ırmak akar, taşlardan öylesi var ki Allah korkusundan aşağı yuvarlanır, yukarıdan aşağı yuvarlanır. Yani tevazu gösterip, benim böyle yukarıda durmamam gerekir deyip, tepeden aşağı iner. Taş eğer böyleyse, insanın ne kadar tevazu sahibi olması gerektiğini Allah anlatıyor. İnsanlığa, insanlara, varlığa faydalı olmak için Taşın fedakarlık yaptığını söylüyor. Taş yarılır, içinden su akar. Irmak akar. Niye taş yarılıyor? Taş kendi iradesiyle, kendi tercihiyle yarılıyor. Su onu zorladığı için değil. Bu insanlara faydalı olan bir şeydir. Onun için benim kendi kendimi yarıp bu suyu dışarı akıtmam gerekiyor diyor. Eğer insan böyle değilse, yani insanlara faydalı olmak için fedakarlıkta bulunmuyorsa, zahmete katlanmıyorsa, aynı şekilde tevazu gösterip aşağı inmiyorsa, insanlara karşı tevazu göstermiyorsa, onları insan olarak Allah'ın yaratmış olduğu kulü olarak görmüyorsa, o tevazu onlara göstermiyorsa, Allah'ın insan üzerinde bir muradi var deyip, o tevazu göstermiyorsa, hayvanlara karşı, diğer varlığa karşı o tevazu göstermiyorsa, bu taş, bu kalp taşlaşmış, taş olmuş bir kalptir. Dolayısıyla yanan insan gibi e, taşlardır ya da taş gibi insanlardır. Evet, bir de ayeti böyle anlamak gerekiyor. Kalbi taşlaşmamışsa oraya gitmez. Kalbi taş gibi olmamışsa, kendisi taş gibi olmamışsa, evet o cehenneme gitmez ve cehenneme e, odun olmaz yakacak olmaz yani. Cehenneme yakacak olanlar tarz kalbi taşlaşmış, taş gibi olmuş insanlardır demektir. Evet. Efendim İzmir'den Mustafa isimli bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm Efendim. Selam. Şeytan Hazreti Adem'e secde etmeyince dünyada Hazreti Adem'in oğlu doğunca ona secde etmesi emredilmiş. Secde edersen affederim buyurmuş. Şeytan babasına Secde etmedim. Oğluna mı secde ederim demiş. Hazreti Adem vefat edince mezarına secde edilmiş. Dirisine secde etmedim, ölüsüne mi secde ederim demiş. Hazreti Muhammed Mustafa doğunca ona secde edilmiş. Et, secde etmem demiş. Şey, şeytan affedilme imkanını kaybetmiş. Bu yüzden Allah'ın hakkı üstün derler. Bu doğru mudur? Evet. Allah razı olsun televizyonunuzu kıyamete kadar daim etsin. Allah razı olsun. Bu tamamen bir hikaye. Üretilmiş bir hikaye. <gülüyor> e, i̇şin gerçekini nereden öğrenmek gerekir? Elbette ki Allah'tan ve Resulünden. İblis secde etmeyince kendini haklı gördü. Dolayısıyla haklı olduğunu ispatlamaya çalışıyor ki ben insandan daha hayırlıyım demeye getiriyor. Onun için insanları yoldan çıkarmaya çalışıyor ki Ya Rabbi gördün, bak ben onlardan daha hayırlıyım demek için bu çabayı, gayreti sarf ediyor. Haklılığını ispatlamaya çalışıyor. İspatlamış mı? Biraz ispatlamış gibi görünüyor. İnsanların çoğu ona uyduğu için ama ispatlasa da ispatlamasa da sonuçta Allah'ın emrine karşı gelmiş. Evet, iblis bir tanedir, şeytanlar deyince iblise tabi olanlar, iblisle beraber olanlar. Zaten hep söylüyoruz, insanlar iki kısımdır. Bir, peygamberler ve peygamberlerle beraber olanlar, peygamberlere tabi olanlar, peygamberlerin yolunda yürüyenler. Bir de iblis, iblise tabi olanlar, iblisin yolunda yürüyenler. Üçüncü bir kısım yok. Aradakiler ya sonuçta bu tarafa ya da öbür tarafa mutlaka gider. Çünkü ahirette sadece iki yeri vardır. Bir cennet, bir de cehennem vardır. İkisinin birine gidecek. Evet, bu tamamen bir hikaye. Mesela e, sahabe anlatıyordu. Bir gün Resulullah Efendimizle beraber otururken kapı çalındı. Ev sahibi kapıyı açıp Kapıdakini görünce kapıyı geri kapatıp geri döndü. Diyor dedi ki ya Allah kapıda biri var. Şimdiye kadar böyle birini görmedim. Böyle dehşet bir şeydir. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki kapıyı açın gelsin. O iblistir. Allah'ın emriyle gelmiştir. Dolayısıyla onlara bir şey öğretecek. Diyor içeri aldılar onu. Resulullah Efendimiz soruyor. Nedir işin? Diyor Allah bana emretti ki sana geleyim ve sen bana hangi soruyu sorarsan sana doğru cevap vereyim. Eğer yanlış cevap verirsem zaten yanarım. Resulullah Efendimiz soruyu sordu. İlk sorduğu soru senin en sevdiğin kimdir, en sevmediğin kimdir diye soruyor. Benim diyor en sevmediğim sensin. Tek kelimeyle doğru cevap. Neden? Neden? Çünkü Resulullah Efendimiz Allah'ı seviyor. Allah da O'nu seviyor. Dolayısıyla O'nun en sevmediği kim olur? Allah'ı seven ve Allah'ın sevdiği. Birçok soru soruyor böyle. Sahabe hakkında soruyor. En son sorduğu soru senin tövbe etmen mümkün değil mi? İman etmen mümkün değil mi? Eğer sen tövbe edersen ben senin için şefaatçi olur. Belki Allah seni affeder. Eğer tövbe edersen. O da diyor ki, iblis, bu iblisin söylediği sözdür. Bir kere hüküm böyle oldu. Bir kere bu olanlar oldu. Bundan sonra ne olur onu da bilmiyorum. O son güne kadar, o kıyametin son güne kadar bu böyle devam edecek. Ama sonra Allah benim hakkımdan nasıl bir hüküm verir onu bilemiyorum. Ama benim tövbe etmem mümkün değil. Bir kere yani iş işten geçmiştir, yola koymuşum, bir kere bunu böyle yapmışız, artık geriye dönüşü de mümkün değildir. Hüküm bir kere böyle oldu. Ama son günde, son anda ne olacak onu bilemiyorum, diyor. Dolayısıyla öyle e, secde ettiği, etmediği, Allah'ın emrine karşı geldiği, demek doğru değildir. Şeytanın haddine mi düşmüş Allah'a karşı gelsin? Aslında o bunu yaparken böyle düşünmemişti. Kendisine göre çok böyle farklı bir şekilde bir edayla onu söyledi. Ben ondan hayırlıyım dedi çünkü. Ben ondan büyüğüm demedi, kıymetliyim demedi. Ben ondan hayırlıyım. Bununla beraber mesela kendine göre şöyle bir düşüncesi oldu. Secde bir tek Allah'a yapılır. Kura secde edilmez. Yaratılmış bir mahluk'a secde edilmez dedi. Şimdi de öyle insanlar var mıdır? Elbette ki vardır. Allah bize öğretiyor zaten. Bize ders olsun diye bunu bize anlatıyor. Secde etmek demek, ona uymak demektir. Tabi olmak demektir. Onun büyüklüğünü kabul etmek demektir. Büyüklük derken Allah'a yakınlığını kabul etmek demektir. Onun halifeliğini kabul etmek demektir mürşid kabul etmeyenler, onun halifeliğini, Allah'a halife olduğunu kabul etmeyenler, İblis'ten ne farkı vardır? Buradan çıkarmamız gereken ders budur. Peygamberi kabul etmeyenler, aynı şekilde, onun halifeliğini, onun Allah'a yakınlığını, onun büyüklüğünü kabul etmemiştir. Eğer büyüklüğünü kabul ederse ne olur? Onunla beraber şereflenir. Onun şerefiyle şereflenir. O da Allah'a halife olur. Allah'a ayna olur. Allah'a dost olur. Evet. Bizim buradan anlamamız gereken şey budur. Yoksa iblis öyle secde etmedi. Allah'a karşı geldiği gibi itiraz ettiği gibi anlamak doğru değildir. Evet, o da acziyetini biliyor. O da kulluğunu biliyor. Ama e, Allah'a karşı değil. Adem'e karşı kibirlendi. Yoksa zaten Allah'a secde ediyordu. Bununla beraber şeytanın e, imanı yoktu. Tek kelimeyle öyle söyleyeyim. Eğer Allah'a iman etmiş olsaydı biliyordu. ilmi vardı. Meleklerle beraberdi. Allah'ın hitabını işitiyordu. Ama Allah'a iman etmemişti. Evet, Onun için iman inanmak değildir diyoruz. İman sevmektir. Eğer Allah'ı sevmiş olsaydı, kendinden, canından çok sevmiş olsaydı, Allah'ın sözünü kendi düşüncesinden, fikrinden daha çok severdi. Sevmiş olması gerekirdi ki melekler hepsi secde etti. Allah'ın emri karşısında hemen secde ed ederdi. Rabbim böyle buyurmuş. Neden buyurmuş? O beni ilgilendirmez. Benden bunu istiyor ya, ben onu istiyorum. Ben onun beni sevmesini istiyorum. Onun için emri her neyse onu hesaba çekmeden hemen gerekeni yaparım. Acaba demem. Ben demem. Rabbim öyle dilemiş. Yok ben böyle istiyorum, ben böyle biliyorum, ben böyle anladım. Demek iman değildir. Evet, bizim buradan çıkarmamız gerekendir. Bir de budur. Aynı şekilde Allah uyarıp ikaz edince e, Hz. Adem de yanlış yaptı. Hemen tövbe etti. Evet ne dedi? İn nazeremle enfusena. Ya Rabbi biz kendimize zulmettik dedi. Eğer sen bize mağfiret etmezsen, rahmet etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz dedi. Ama İblis tersini söyledi. Evet, beni azırmana karşılık ben de onları azıracağım dedi. Yani kendi günahını savundu. Kendi günahına yanlışına sahip çıkmadı. Evet, Allah'a bunu sen böyle yaptın. Sen böyle takdir ettin. Sen böyle hükmettin. Onun için böyle oldu dedi. Ama Hazreti Adem ben yanlış. Biz yanlış yaptık dedi. Onun için yanlış yaptığımızda da Allah bana yaptırdı demiyoruz. Dersek İblis'in durumuna düşeriz. Ben yaptım, nefsime uydum, şeytana uydum, evet, Rabbime itaat etmedim, Resulüne tabi olmadım, onun için yanlış yaptım deyip tövbe etmemiz lazım. Kendi günahımızı savunmamamız lazım. Bununla beraber günahımızı kendimize kabul edip, tövbe edip istihbar etmemiz lazım. Yaparsak ne olur? Hazreti Adem gibi Allah tövbemizi kabul eder. Yok, kendi nefsimizi savunup, günahımıza mazeret aramaya çalışırsak, Allah yaptırdığı dersek, iblisin durumuna düşeriz. Bütün bunlardan anlamamız gereken şey budur. İblisi tanımak lazım çünkü o bizim tek düşmanımızdır. Bizi cehenneme sürüklemeye çalışan düşmanımızdır. Allah'ın o sizin apaçık düşmanınız dediğidir. Başka düşmanımız yok. Evet, eğer birilerinden düşmanlık geliyorsa o da iblise şeytana uyduğu içindir. Evet. Bunu de böyle anlamak gerekiyor. Evet. Efendim Mardin'den Mehmet Emin Irmak. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah razı olsun. Rabbim mürşidimizden binlerce kez razı olsun. Benim sorum olacaktı. Bir insanın kendi mesleğine bakışı nasıl olmalıdır? Bir insanın işine göstermesi gereken ilgi ve alaka ne kadar olmalı, nasıl yapmalı ki Allah ondan razı olsun? Sorunun cevabı için şimdiden teşekkür ederim demiş. Evet. İnsan kendi meslekine, işine, çalıştığı yere veya iş yerine veya e, işçiliğine, memuriyetine, amirliğine nasıl bakmalıdır? Dünya ahiretin tarlasıdır. Allah ona hangi imkanı vermişse, nerede bir imkan vermişse, nerede ona bir rızık kapısı açmışsa, bunu da böyle görmek gerekir. Ahiretin tarlası. Bulunduğum yerde Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini, yakınlığını nasıl kazanırım? Ahiretimi nasıl kazanırım? Cenneti nasıl kazanırım? O sevap kefesini nasıl doldurmaya çalışırım? Deyip, öyle görüp, öyle anlaması gerekir. Sevgisi, Ahiretten dolayı olması gerekir. Ahiretten dolayı. Eğer böyle olursa çalışması ibadet olur. İşi ibadet olur. Yok onu bağımsız olarak severse, bağımsız olarak ona muamele eder, bakarsa, onu öyle anlarsa, bu durumda dünyamız, işimiz, ahiretin tarlası olmamış olur. Eğer ahiretin tarlası olarak görürsek, ahirete tarla olur. Yok, bunu böyle görmez, böyle anlamazsak, ahirete tarla olmaz. Oradan da bir şey kazanamayız. Eğer bir şey kazanacak olsak, zahiri olarak bir şey kazansak bile, o e, çalışmamız ibadet olmuş olmaz. Çalışmak ibadettir, bu demektir. Eğer ahirete tarlaysa, orada ahiretimizi kazanıyorsak, o bize ahiretimizi kazandırıyorsa, ibadet olmuş olur. Evet. Dünyaya işimize, iş yerimize, her neyse hepsine ahiretin tarlası olarak bakıp öyle muamele edip ahirete tarla yapmaya çalışıp ahiretimizi orada onunla kazanmaya çalışmamız lazım. Evet. Efendim izin olursa bir evet. soruyla beraber bir ara verelim. İnşallah. Efendim Nazan Kocaoğlan Çimen, selamun aleyküm. Hepinizden aleyküm. Allah razı olsun. Sizden inşallah sorumuz maddesel hayata o kadar alışmışız ki rabıtaya ayak uyduramıyoruz. Bu konuda önerileriniz nelerdir acaba? Tekrar Allah kolaylıklar versin inşallah demiş. Evet. Ee, doğru söylemiş kardeşimiz. Mutlaka o dengeyi kurmaya çalışmak lazım. Evet. İnsan çift yönlü bir varlıktır. Bir maddi tarafı vardır. Bir de manevi tarafı vardır. Eğer Sadece maddi tarafıyla beraber olursa, manevi tarafla beraber olmak zorlaşır, hatta imkansızlaşır. Öyle ki, manevi tarafla beraber olduğunda, olmaya çalıştığında, mesela yani namaza durduğunda, manevi tarafıyla beraber olmuştur. Allah'ın huzurunda mirajda durmuştur. Bakıyorsun ki, maddi tarafla uğraşmaya devam eder, meşgul olmaya devam eder. Neden? O kadar maddeye, maddi tarafa gömülmüş ki, bir türlü namazda bile Allah'ın huzurunda dururken bile onunla uğraşmaktan kendini alıkoyamıyor, alak, kendini alamıyor demektir. Bunun için insanın özellikle e, manevi tarafıyla, zahiri tarafından daha çok meşgul olması gerekir. Daha çok manevi tarafıyla beraber olması gerekir ki ahiretini kazanabilsin. Manevi tarafıyla beraber olup, kendi kendisiyle beraber olmuş olsun. Yoksa bir avuç toprakla beraber olmuş olur. Manevi tarafıyla beraber olunca Allah'ın kendisine nefrettiği ruhla beraber olur. Dolayısıyla onunla beraber olurken Allah ile beraber olur. Allah'ın yakınlığını, muhabbetini tadar. İmanını tadar. Ahireti tadar. Ahireti dünyadan daha çok sever. Eğer ahireti dünyadan daha çok sevmiyorsak ahirete değil dünyaya iman etmişiz. İman sevmektir çünkü. Dünyayı ahiretten daha çok seviyoruz. Yatırımı da. Dünyaya yapar, dünyayı ister, dünya için çaba gayret sarf eder, dünya yolunda, dünya için, dünyası için hayatını sarf eder. Hayatını kurban eder yani. Böyle biri ahiretten mahrum kalır. Öyle buyurdu ayet-i kerime de. İnsanlardan öylesi var ki, Rabbim bana dünyada ver derler. Onların ahirette nasibi yoktur. Eğer sadece dünyayı istiyorsa, der Rabbim diyor, Rabbinden istiyor. Allah'ı biliyor. Rabbini biliyor. Ahireti de biliyor. Ama dünyayı tercih etmiştir. Rabbinden dünyasını istiyor. Ahireti değil. Oysa ki mümin ne diyordu? رَبَنَا fi فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرِيَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ Evet Rabbim bize dünyada güzellik ver. Ahirette güzellik ver. Dünyanın ve ahiretin güzelliğini ver. Kul Allah ile güzeldir. Hem dünyada güzelliğini ver, hem ahirette güzelliğini ver. Kul Allah'tan Allah'ın güzelliğini istemelidir. Dolayısıyla nimeti isterken de Allah'a kul olmak için, ahireti kazanmak için, Allah'a yakın olmak için ister ve istemelidir. Dünyanın güzelliğini, ahiretin güzelliğini böyle isteyebiliriz. Yoksa sadece bağımsız olarak, ahiretten bağımsız olarak Allah'ın rızasını istemekten bağımsız olarak dünyayı istedik. Böylelerinin akiletten nasibi yoktur dedi Allah. Evet, Onun için hem dünyada hem e, akilette Allah'ın güzelliğini istemek lazım. Allah'ın bizim için güzel dediğini istemek lazım. Allah ile beraber olmak için de manevi tarafımızla beraber olmamız lazım. Onunla Allah ile beraber olabiliriz. Rabb'a e zaten bunun içindir. Allah ile beraber olmak için, maneviyatımızla beraber olmak için, Allah'a dost olan biriyle beraber olup, onunla beraber Allah'ın huzurunda durabilmek için, onunla beraber Allah'a olan sevgimizi arz etmek için, ben de bunun gibi bir kur olmak istiyorum, ben de bunun gibiyim, bunun yolundayım, bunun gibiyim. Ben de seni seviyorum. Diyebilmek için bu rabatayı yapıyoruz zaten. Evet. Özellikle tercihimizi yapmamız lazım. Eğer bir kul Allah'ı tercih ederse bunun için çabasını, gayretini de sarf eder. Savaşı kazanmış olanlar, kazananlar mutlaka savaşanlardır. Savaşmadan hiç kimse hiçbir savaşı kazanamaz. Evet. Dünya Dünya hayatı baştan sona bir savaştan ibarettir. Evet, nefisle savaşıyorsun, şeytanla savaşıyorsun, dünyanın sevgisiyle, çekiciliğiyle savaşıyorsun. Bunun karşılığında istediğin ahiretindir, Rabbindir. Savaşan kazandır. Bununla savaşmak gerekiyor. Mücadele etmek gerekiyor. Cihad etmek gerekiyor yani. Cihet etmek gerekiyor. Allah'ın sevgisini kazanmak için manevi tarafımızla beraber olup manevi bir kul olabilmek için, ehlullah olabilmek için, Rebbaniyyun olabilmek için, Rabbimizle beraber olup onun nuruyla nurlu almak için. Evet, bir cihat gerekir, bir çaba, bir gayret gerekir. Zaten, müçhid-i kembele bunun için tabi oluyor. Rabıtayı da bunun için yapıyorsun. Bu gücü, bu kuvveti alabilmek için. Allah her şeyi bir vesileyle yaratır. Bu gücü, bu kuvveti de evet, o rabıtayla veriyor. Teşekkürler, teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.